İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Her cuma saat 14'de yayınlanan programımda sizlerin genç kuşak açısından iklim krizine bakışını ulaştırmaya çalışıyorum. Ben Atlas Sarrafoğlu. Bu hafta bir konuğum var. Gündemdeki ekoloji konulardan biri de Akbelen'de bilirkişi raporu sonrası yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasıydı. Bu konuyla ilgili İkizköy Akbelen Ormanı savunucularından genç arkadaşım Esra Işık'ı davet ettim programa. Esra, Necla abla Anıl Işık ile geçtiğimiz e, Yalı Youth for Climate ekibi olarak Türkiye'nin kömürden çıkışı için başlattığımız kampanyaya Paralel olarak Akbelen mücadelesine destek olmak amacıyla İkizköy'e gittiğimizde tanışmıştık. Onların evinde kaldık ve yaşadıkları sorunları dinledik. Köylülerle bir araya geldik, mücadelelerinin bir parçası olduk. Destek için siz de gidebilir ve nöbet alanlarında köylülerle görüşebilirsiniz. köylerine zeytinlerini, hayvanlarını, sağlıklarını, havalarını ve sularını koruyabilmek için ciddi bir mücadele sürdürüyorlar. Esra hoş geldin İklim Kuşu konuşuyor programına. Bugün itibariyle tam 510 gündür Akbelen'i termik santraller ve kömür madenlerine karşı savunuyorsunuz. Çevreciler ve aktivistler mücadelelerinizden güç alıyor. Biz aktivistler aktivistlere direnişinizle ve birlik, beraberliğinizle ilham olmaya devam ediyorsunuz. Öncelikle hiç bilmeyenler için Akbelen mücadeleleriniz nasıl başladı? Bizlere bunu anlatabilir misiniz? Ben de öncelikle e, söz verdiğiniz için bize teşekkür etmekle başlamak istiyorum. Başından beri e, mücadelemize verdiğiniz destek bizlere güç katıyor ve çok kıymetli. E, ya sözü çok uzatmadan ben akbeler mücadelesinin nasıl başladığına e, değinmek istiyorum. E, şöyle ki e, aslında e, en başta akbeler mücadelesi olarak değil de bizim e, topraklarımızda e, yapılan bir saldırıydı. E, kömür madeni iki köyün topraklarını satın almak istediğinde köylüler artık Yıllardır e, yaşam alanlarını yok ediyorsunuz insanların diyerek topraklarını vermek istemediğinde ve ilk kez e, karşı çıkan köy olduğunda ve onlara hayır dediğinde e, şirket yetkilileri, yeni köyemerköy e, termik santrali yetkilileri tabi bir e, şaşkınlığa uğradı e, ve bununla ilgili farklı hamlelerde bulundu. Gerek iki köyün suyunu keserek, e, gerek farklı şekillerde işte insanları manipüle ederek topraklarını almaya çalışarak ya farklı şekillerde insanları köylileri cezalandırarak e, topraklarına e, e, göz koydu, almaya çalıştı. Ama köylüler bunlara karşı direndi. E, topraklarını vermediler. E, baktılar ki ikiz köylüler yerlerini terk etmiyorlar, e, topraklarını vermiyorlar. Bu sefer e, şu an e, kömür madeniyle aramızdaki tek doğal yapı, biz kalkan görevinde diyoruz. Yani bir, adeta bir kalkan görevinde e, Akbelen Ormanı. Gerçekten e, madenin bütün tozunu, zehrini olabildiğince bizim köylülerimizin üzerinden temizleyen ee, olabildiğince bizi koruyan bir yapı. Ee, yani ne yazık ki e, Akber'in ormanının bizim için önemli biliyorlardı ve e, bu sefer topraklarını vermek istemeyen köylüleri ormanlarını alarak ve ormanı oradan yok ederek e, buradan topraklarından sürmeye çalıştılar. Ee, Akber'in orman mücadelesi de e, yeni köy Kemal köy tarım ixansralini orman genel orman genel müdürlüğünden e, tarım orman Bakımından olur kararı ile birlikte satın alması ve e, Akbelin Ormanı'nı kesip açık maden, e, işletme, açık maden ocağı açmak istemesiyle başladı. E biz de dedik ki Akberin Ormanı e, bizim için çok önemli. Sadece bizim için değil, bir ormanika sistemi. Yaşam için çok önemli. Burası topraklarımız olduğu kadar. Akbelin Ormanı da bizim yaşam alanımız ve biz yaşam alanımızı vermek istemiyoruz. Bizim için kendi evimiz, toprağımız neyse köyümüz neyse Akbelin Ormanı da bizim için olur dedik ki e, mücadeleye başladık. Önce bu karara karşı bir dava açtık. Akbelen Ormanı'nın kesim izni davası Orman Genel Müdürlüğü'ne. E, maalesef bu dava açıldıktan sonra kesit, e, çeşitli kesim girişimlerinde bulundular. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri e, ilk başta gelmeye başladı. Defalarca kez buraya kesim ekipleri gönderildi. Köylülerin direnciyle müdahale etmesiyle bütün kesim işçileri tekrardan geri gönderildi. Ve bu pandemi zamanına da denk gelmişti. E, pandemi zamanında da çok zorlandık. Hiç kolay değildi gerçekten bizim için. E, Toka çıkma yasağında özellikle kesim işçilerini gönderiyorlar. Köylüleri ceza yazmakla korkutmaya çalışıyorlar vesaire. Bu tür hep engellemelerle karşılaştık ama bizim için esas olan, önemli olan şey her zaman yaşam alanlarımızı korumak yayılmadı. E, en sonunda 17 Temmuz'da yani defalarca bu kesim girişimleri devam etti. Baktılar, gördüler ki köylüler gerçekten çok diray etti. En sonunda e, biz artık gözümüz kılanmızak böyle normalindeydi. 17 Temmuz'da da Akbilen Ormanı'nın ortasından çok çok da böyle sesin duyulmayacağı bir yerden kesime başladılar. Sabahın çok erken saatlerinde. Kimsenin hani böyle insanların yetişip durdurmakta zorlanacağı bir yerde. Biz tabii ne olduğumuza kaldık o gün. Bire bir gittik yani 3-4 kişi gittik. Kardeşim, annem, ben yani bizim evimiz ormana en yakın olan yer. Ardından işte köylere haber verdik. Bize başından beri destek olan işte arkadaşlarımızla, işte iki köyün dostlarıyla, ekolojistler, aktivistlere haber verdik. Onlar işte en yakın yerlerden yola çıkarak buraya geldiler. Biz zaten PD olarak oraya gidip kesimi durdurdu. Ardından dedi ki bu şirket gözünü karartmış Akpener normalini kesene kadar e, rahat durmayacak e, şeyi de e, mahkemenin de sonuçlanmasını beklemeyecek. Bu çok bariz. Biz bundan sonra çadır nöbete başlıyoruz dedik ve 17 Temmuz'dan itibaren Akpener normalin içine çadırlarımızı kurarak nöbete başladık. Maalesef hemen ardından. 10 Ağustos zaman artık büyük yangınlar çıkmıştı maalesef. O hepimizin canı çok yanıyordu. E, gözümüz kulağımız bu yangınlardaydı. İşte Antalya'da başladı. Muğla'da büyük, büyük yangınlar başladı. Muğla'nın çevresi de yanarken şehir dışından e, bu yangınlara yardım için gelen insanları termik santral yetkilileri kandırarak Akbelin Ormanı'na yangın kilometrelerce uzaklık sıçrama ihtimali yokken bu insanlara sıçrama ihtimali var kesin yapmamız gerek diyerek maalesef Akbelin Ormanı'na gö gönderip yüzün üzerine ağaç kestirdiler. Ve biz e, bu kesimin de haberini aldık ve koşa koşa gittik e, düşe kalka. İşte oradaki işçilerle konuştuk. İlk başta çok öfkeliydik. Sonra onların da bu durumdan bir haber olduğunu duyunca e, gidip bununla ilgili işte jandarmanın tutan tutmasını istedik vesaire. Ve o gün e, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin ortakları olan Limak ve Iğce İçtaş'ın e, ismini duyurduk. Dedi ki bu şirketler, bu büyük şirketler bunlardır ve bunlar hukuksuz ağaç kesimi yapıyorlar. Hemen artıştı gün. Ertesi gece jandarma müdahalesine maruz kaldık maalesef. Ee, arkadaşlarımız, alanda nöbet insan arkadaşlarımız, köylülerimiz darp edilerek, sürüklenerek nöbet alanından e, yola kadar, e, o zamanlar yangınlardan dolayı da çok işlek olan yola kadar sürüklendiler. Ama yine de Akberin Ormanı'nın nöbet yerini asla terk etmediler. Terk etmedik. Bütün gece oradaydık. Sabaha kadar o şeyin bariyerlerin önünde nöbet yine Dedik ki buradan bizi atamazsınız. Buradan bizi de değil lima katmanız lazım. Yangınlar bahanesiyle fırsatçılık yapan ağaç kesen şirketi atmanız lazım. Bu Gidip onlarla konuşmanız lazım. Onların ifadesini almanız lazım. Burada biz ormanı korumaktan başka bir şey yapmıyoruz dedik. Bu şekilde süreçlerde de hemen işte biz o müdahaleye maruz kaldıktan sonra da yürütmeyi durdurulması kararı geldi mahkeme tarafından. Bu da bizim için bizim için çok büyük bir umuttu ve gerçekten çok mutlu olmuştu. Ta ki Ardından bilirkişi keşifleri oldu. İlk, ben biraz onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. İlk bilirkişi keşfimiz olduğunda e, şöyle ki hakim avukatlarımıza maalesef hakaretlerde bulundu. İşte ruh hastası gibi ya daha ağzı alamayacağım çeşitli şeyler. Avukatlarımıza hakaret ettiği için ve çok yanlı davrandığını zaten gördüğümüz için avukatlarımız reddi hakim talebinde bulunup itiraz ettiler keşfe. Ve ilk keşif zaten geçersizdi. Ardından keşif yeniden e, gerçekleşti. İkinci keşif. Bu da ikinci keşifte 1 Mart'ta. Belki tarihi size bir yerlerden tanıdık gelebilir. Tam da madencilik yönetmeliğinin değiştirilmeye çalışıldığı, değiştirildiği zeytinliklerin madenciliğe açılması ile ilgili yönetmelik değişikliğinin gündeme geldiği gündü. Biz sabah keşif için hazırlık yapmak adına kalktık, uyandık. Bir baktık gördük ki maden yönetmeliği izlenmedi, maden açılmaya çalışılıyor. Maalesef bu bilginin bu kötü haberin ışığında gerçekleşti bir keşfi. Ama buna rağmen yani 4 bilirkişisi Akbel'in normanın yok olursa buradaki ekosistemin yaban hayatının canlılığının geri dönülmez şekilde yok olacağını vurguladı. 2 bilirkişi de işte ama yine de kömür çıkarmamız lazım gibi bir sonuca vardı. Ama bilirkişilerin büyük çoğunluğu bizim lehimize e, Akbele Norman'ı yani Akbele Norman'ın lehine karar verdi. E, rapor yazdı. E, fakat e, işte karşı tarafı itiraz etti vesaire. Bu birilerini, birilerini tatmin etmedi ve keşif yeniden tekrarlanmak istendi. Üçüncü kez keşif yapıldı. Biz bu keşfin çok güzel geçtiğini düşünmüştük. Çünkü e, bu 8 Ağustos'ta yapılmıştı. Burada gerçekten çok sıcakların olduğu zamanlar ve maden, madenin yakınına gitmemiş olanlar belki bilmezler ama madenin sıcağı gerçekten hani yanında durulabilecek gibi değil. Yani Yazın sıcağının yanında bir de maden sıcağında bile kişi keşif bile kişiler keşif yaptığı sırada maden ocağında işte gezerken duramamışlar orada ve bir zeytin ağacının bölgesine sığınmışlar. hatta onun da fotoğrafı var. Çok şey oldu. Her yere yayıldı. Yani e, biz o keşfin gerçekten çok anlamlı, en çok o fotoğraftan çok anlamlı olduğunu düşünmüştük. Çünkü gerçekten yaşam için asıl kıymetli olanın ne olduğunu kendileri birebir yaşayarak orada gördük, görmüşlerdi. Biz buna inanmıştık. Örneğin mesela yangınlar zamanında e, ak normal bir ekolojik bir koridor görevi görüyor. Ve bu bakımdan çok önemli. İçinde e, olan endemik türleri görmezden gelmişler. Yani böyle e, bir tutsanız elinden tutsanız elinizde kalacağı bir rapor. Bu rapor e, maalesef bu e, bilimsellikten uzak bir rapor yani biz bunu görür görmez e, zaten anladık ve hemen avukatlarımız bu rapora itiraz ettiler ve e, şey bilen kişiler bu e, bilimsiz raporu hazırlayan bilen kişiler hakkında suç duyurusuna bulundular maalesef bu bilimsellikten uzak raporu dayanak bilerek e, mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı ve e, biz bunun haberiyle gerçekten çok üzüldük. Ee, ve bunun üzerine bunca uzun zamandır verilmiş bu haklı mücadelenin sonucunda yürütmenin durduğumuz kararının kaldırılması gerçekten bizleri çok üzdü. Ee, ama yine de bu, bu yani Akbil'in ormanına dört ile sarılmamız gerektiğini, eskisinden daha sıkı sarılmamız gerektiğini anlamış olduk. Ee, yani bu oyun oynanıyor galiba gördüğümüz kadarıyla. Ee, bu çok çirkin bir oyun. Ee, önce tarihten uzak hiçbir bilimsel dayanağı olmayan ikinci bile kişi raporunu eee raporunda akverinomalı yok edilirse e, yok olacak e, işte e, bu ekosistemin geri dönüşü olmayacak şekilde yok olacağı ile ilgili e, hani hiçbir e, şey gerekçe şey gösterilmeden bu bu şey ortaya atılan düşünce çürütülmeden eee akverinomalı kesilebilir gibi bir sonuç çıktı ve bu sonuca dayanarak yürütmenin durdurması kararı kaldırıldı. Yani bu gerçekten bir yani çok büyük bir saçmalık. Ee, i̇kinci bilik iş raporu olduğunda da Afbey'in ormanı aynıydı. Üçüncü bilik iş raporu olduğunda da Afbey'in ormanı aynı yerinde duruyordu. Ne değişti? Biz bunu merak ediyoruz. Ee, yani şu anda yürütmenin durumuz kadar kaldırıldı. Şirket her an ormana girebilir. Maalesef e, bunun için tetikteyiz. Gece gündüz zaten nöbet devam ediyor. Ama e, artık uykularımız kaçıyor. Köylüleri olarak bizim uykularımız kaçıyor. Geceleri uyuyamıyoruz. E, endişeden sabahları korkuyla uyumuyoruz. Hemen işte... Ormanı polaçın etmeye başlıyoruz. Acaba bir hareketlilik var mı, kesim için girecekler mi diye. E, çünkü bu haklı bir mücadele ve Akbelen Ormanı'nın yaşaması lazım. E, sadece ikiz köylüler için değil, e, dünya için yaşaması lazım. E, yani bu sah sahip çıkmamız gereken bir değer. E, bütün ormanlarımız aynı şekilde. Akbelen Ormanı kömür madeni için yok edilemez. E, ayrıca birkaç şey daha var yani bununla ilgili. Örneğin Akbelen Ormanı'nın e, altında yani şey ekonomik olarak bakacak olursak da. Akbel'in ormanını Çamköy'deki su kuyularını besliyor ve Çamköy'deki su kuyuları Bodrum'un suyunun üçte birini sağlıyor, çok büyük bir oranını sağlıyor. Bodrum zaten su sıkıntısı çeken, sürekli göç alan bir bölge ve çok hani turizm destinasyonu çok yüksek olan bir bölge. Bunlar rağmen yani Akbel'in ormanının gitmesi Bodrum'un su kalması noktasına gelebilecek bir konu ve çok büyük bir konu. Bunlar rağmen bu bile görmezden geliyor. Yani gözleri sadece, gözlerinin sadece para bürümüşse, paradan başka hiçbir şey düşünemiyor olsalar bile, yani sadece bunu düşünüyor olsalar bile, ya Bodrum gibi bir yerin sus kalma ihtimali var. Ee, hani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Kamu yararı maskesi yıllardır insanların hayatlarına çöküş bu kömür madeni. Ama kamu yararı değil. Kamu burada biziz. Biz defalarca kez haykırdık, yine haykırmaya devam ediyoruz. Burada kamu biziz ve kamu yararı yok. Akvaryon olmasını, ormanın yok edilmesinde de, topraklarımızın alınmasında da kamu yararı yoktur. Eskimiş bir yöntem, elektrik üretimi için artık kömürden çıkılması lazım. Zaten bunları siz gençler çok güzel gösteriyorsunuz bu şey, bu konuda verdiğiniz mücadeleyle. Omuz omuza veriyoruz bu mücadeleyi. Biz burada Akvelin ormanını koruyoruz, kömürden çıkalım diyoruz. Aynı şekilde siz de bir an önce kömürden çıkmamız için elinizden gelen mücadeleyi veriyorsunuz. Yani başlangıç için anlatabileceğim şeyler bunlar. Çok güzel. Ee, süre biraz azaldığı için... hani yaklaşık bir 5-6 dakikamız kaldı. Ee, hı hı. Direkt son soruya geçmeyi düşünüyorum. Çünkü son soru özellikle... E, ...benim için ve dinleyiciler için de... ...çok büyük önem arz ettiğini düşünüyorum. E, ben de e, cevabını aslında büyük bir heyecanla bekliyorum. E, şimdi şöyle... Ee, tabii ki umarım destekçileriniz giderek artar ve hukuk doğru kararları sizin açınızdan verir çünkü doğru karar sizsiniz, sizin savunduğunuz şey doğru, doğru olan, doğa doğru olan. Ee, bir başka açıdan da bakmak istiyorum mücadelenize aslında sizin. Ee, diğer ekolojik yıkım yaşayan yerel ha ha hareketlerde. E, gördüğümüz gibi Akbelen'de de aslında kadınların mücadelesi biraz daha öne çıkıyor. Şunu söylemek istiyorum. Direnişleri sırasında yerlerde sürün, sürüklenen ve bu az önce de bahsettiğin darp edilen e, kadınları unutmamalıyız. Yine de nöbete gelmekten geri kalmıyorlar. Vazgeçmiyorlar. Kadınların direnişteki yerine ne kadar önemli bir umut kaynağı olduğunu gösteriyorlar bize. Peki Esra sana sormak istiyorum. Bir kadın hak savunucusu olarak kadın mücadelesinin umut olmasıyla ilgili sen ne düşünüyorsun? Şöyle ki bence bu çok önemli bir soru. Ee, ya ben şuradan girmek istiyorum. Ee, bence e, bu tür yaşam mücadelelerinde kadınların en önde olmalarının sebeplerinden e, bir tanesi gerçekten kadınlar en öndeler ve kendilerini tamamen buna alıyorlar, buna veriyorlar. Ee, ben şuna bağlıyorum. Yani biz kadın olarak dünyaya geldiğimizden itibaren bu e, ata erkek sistemi içinde zaten bir mücadeleyle, bir yaşam savaşıyla başlıyoruz. Cinsiyet ee, yani cinsiyetimize yönelik e, maalesef e, yapılan haksızlıklar e, eşit haklara sahip olmamamız nedeniyle ya zaten biz e, kadınlar olarak dünyaya geldiğimizde e, bir mücadeleyle geliyoruz. Eşit haklara sahip olma mücadelesiyle geliyoruz ve hayatımız boyunca Toplumun birçok noktasında haksızlığa uğruyoruz. Birçok noktasında e, işte cinsiyetçiliğe maruz kalıyoruz ve hep bunlarla savaşmak zorunda kalıyoruz. Yani bununla aslında burada verdiğimiz mücadelenin ben hiçbir fark olmadığını düşünüyorum. E, burada verdiğimiz mücadelesi bizim yaşam alanlarımız için verdiğimiz mücadele, bir de kendi hayatlarımızda yaşam hakkımız için mücadele veriyoruz. E, yani şunu söylemek istiyorum, burada e, jandarma müdahalesi olduğunda. Özellikle kadınlara çok sert müdahaleler yapıldı. Ee, gerçekten her yerleri most mor bir yerlerde sürüklendiler. Hani keza bütün arkadaşlarımız aynı şekilde ama kadınlara yönelik ayrı bir hani kin, ayrı bir nefret var. Hani böyle e, ayrı bir muamele var. Ve buna rağmen e, oradaki birçok kişiye bu, bu muamele yapıldı. Ve bir, hani orada nöbet alanında duran e, herkes oradan çıkmayı reddetti, orada direndi. Ama maalesef nöbet alanında e, nöbet tutan iki kadınımıza e, dava açıldı. Yani düşünün orada kadın da var, erkek de var ama nedense yine yıldırmaya çalışılan kadınlar. E, Jandarmiye mukavemetten, direnmekten e, kadınlarımızda dava açıldı. Bu dava da görülüyor şu anda. Yeniden 2 Şubat'ta da e, bunun yeni duruşması var. E, yani şunları söyleyebilirim. E, kadınlar e, gerek e, top, şeyde, e, toplumda, yaşamda, diğer noktalarda da birçok haksızlığa uğruyor. Yaşam alanları konusunda bu yerel mücadelelerde de birçok haksızlığa uğruyor. Ama yine de bütün her şeye rağmen bütün dışlanmalara, işte bütün baskılara, bütün yıldırma çabalarına rağmen yine de tüm güçleriyle olabildiğince mücadeleye sıkı sıkıya sarılıyorlar. E, çünkü kurtuluşumuzun bunda olduğunu biliyoruz. E, çünkü kurtuluşumuz direnmekte. Çünkü kurtuluşumuz bütün bu haksızlıklara, özellikle kadınlara karşı yapılan bu haksızlıklara, e, cinsiyetçiliklere karşı durabilmekte. E, 25 Kasım'da da ne yazık ki kadına şiddetli mücadele gününde... E, işte yürüyüş yapmak isteyen e, kadınlarımız e, işte şiddet ve gözaltına alında Çok ağır müdahaleler yapıldı. E, hep kadınlara yönelik bir baskı var her yerde. E, ve bu hiç bitmiyor. Ama biz yine de e, şunu savunuyoruz. Yani şu şu gerçekten benim için, bizim için, biz kadınlar için çok önemli. Kadını da doğayı da katleden aynı. 25 katında da bunu önüne çıkarmaya çalışmıştık. Kadını katleden sistemle doğayı katleden sistem arasında hiçbir fark yok. O yüzden e, kadınlar için, kendi haklarımız için verdiğimiz mücadeleyi de doğanın hakları için verdiğimiz mücadele arasında hiçbir fark yok. O yüzden e, biz nasıl kendi haklarımızı savunuyorsak, yaşam alanlarımızı da doğanın hakkında savunmaya devam edeceğiz. Gerekirse her zamanki gibi en önde bulunacağız e, ve sonuna kadar direnmekten de vazgeçmeyeceğiz. Bu yüzden kadınların e, verdiği mücadelenin hem kendi haklarına sahip olmak eşit haklara sahip olmak hem doğanla, doğa ile birlikte yani kadın ve doğa birlikte özgür, özgürleşecek. Biz buna inanıyoruz. Evet, her zaman da arkanızdayız. Ee, burada birlikteyiz, birlikte bir mücadele veriyoruz. Bu toplumsal cinsiyet eşitliği ile alakalı olsun, iklim krizi ile alakalı olsun, ormanlarımızın tahribatı ile alakalı olsun, hep birlikte bir mücadele veriyoruz. Gestrha gerçekten hani e, size olan minnettarlığımı e, sözlerle anlatamam. Çünkü siz aslında bana göre bir e, bir öyküden çıkmış bir e, hikayesiniz. Ben sizleri gördüğümde ilk mesela sosyal medyada gördüğüm zaman sizin mücadelenizi gerçekten çok etkilendim. Çünkü e, burada kalıp burada mücadele verip işte yani jandarma geliyor darp ediyor davalar sürüyor. Çok tem, yüksek tempolu bir süreç. Çok insanın enerjisini sömüren bir süreç hem mental olarak da hem e, fiziksel olarak da yoran bir süreç. Yani gerçekten çok teşekkür ediyorum bu direnişte ne kadar güzel bir görev, ne kadar önemli bir görev aldığınızı, e, senin aldığını, hepinizin aldığınızı biliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, ülkemizin, dünyamızın toprağını işte e, haklarını koruduğunuz için, e, ülkemizin hani büyük bir ekolojik e, yıkımda olduğunu. E, Anlamak aslında zor olmuyor. Fakat bu günleri e, bile görmek isteyebileceğimiz bence günler olacak. Bu günleri özlediğimiz, keşke biraz daha yeşilimiz olsun diyeceğimiz günlerimiz olacak ileride. Ve e, bunları diye programı burada kapıyorum. Akbelen Mücadelesi'nden genç arkadaşım Aksam'ın ucusu Esra Işık'la birlikteydik. Direnişi yapılan e, yıkımı ve kadının bu direnişteki yerini konuştuk. Çok teşekkür ederim konuğum olduğun için. Akbelenden herkesin koca koca selamları var. sıcak dolusu sevgiler gönderdiler. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İklim Kuşu Konuşuyor programının sonuna geldik. Haftaya Cuma tekrar saat 14'te burada görüşmek üzere diyorum. Yalnız kapatmadan önce haftaya ben programda olmayacağım. 20 iklim aktivisti arkadaşım Seren Anaçoğlu programı hazırlayıp sunacak. Bir de konu alacak programa Doktor Öğretim üyesi Sergen Köybaşı ile birlikte hayvan hakları konuşacaklar. O zaman haftaya kadar kendinize ve gezegenimize iyi bakın. Görüşmek üzere.